Programımızın bu bölümünde sanatçı ve akademisyen Onur Ceritoğlu'nu ağırlıyoruz. Onur ile kentsel olguları araştıran ve kentsel deneyimleri kavramsallaştırmayı amaçlayan çalışmalar üzerine konuşacağız. Ve bu çalışmaların yararlı sanat vekiliyle kesiştiği noktaları değerlendireceğiz. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk, merhaba. Ee, şimdi ilk sorumuz aslında senin sanatsal üretimine dair biraz bilmeyenler için de burayı açmak için bir soru olacak. San, Senin sanatsal üretimin hem kent ile hem de kullandığın malzeme ile farklı ilişki katmanları kuruyor. Ve bir tür angajmanı da işaret ediyor aslında bu ilişkiler. Üretimin yararlı sanat fikrinin türlü örnekleriyle kesişen motiflere de sahip. Bizim burada tartıştığımız birçok işte bir şekilde e, ilişkilendirebildiğimiz üretimlerin var. Bilmeyenler için, yabancı olanlar için sen sanat üretiminin biraz kavramsal çerçevesinden bahsedebilir misin? Ederim. <gülüyor> e, <gülüyor> Aynen, yani buraya gelirken biraz hazırlandım ama... E, Şimdi böyle benim gibi pratiğim kentleşmeyle ilişkili, birebir. Ee, bu e, yani mimarlık eğitimiyle de ilişkili bir taraftan. E, yani daha çok e, e, buluntu nesnelerle başladı e, pratiğim. Yani sokakta atılan atıklar ya da göz ardı edilmiş kapılar, pencereler. Genelde bir e, döneme ait, bir mimariye ait parçalar ve ben bunları toplamaya başladım. Bir, bir toplayıcılık eylemi e, diyelim e, tabii bu nesnelerin kendi taşıdığı anlamlar daha çok böyle kavramsal sanata da uzanan e, bir boyutu var e, yani bu nesneler e, yani mesela atık dediğimiz nesnelerin ifade ettiği nasıl e, yani İstanbul'la ilgili olarak m, nasıl kavramlaştığına dair bir sürü soruyu içeriyor e, yani örnek vererek belki daha e, basit olabilir mesela e, ...bu betonun içerisinden çıkılan, çıkartılan e, demirlerin top haline getiriliyor. E, mesela o top halindeki bir nesneyi e, kullanmak e, büyük bir ton ağırlığında bir demir yığınını... ...bunun bir e, heykele dönüşmesi ya da bir anıta dönüşmesi e, gibi e, şeyleri de, yansımaları da oluyor aynı zamanda e, doktor çalışmasıyla ilişkili olarak bu sosyal altyapılar dediğimiz Abdül Malik Simo'nun e, kavramsallaştırdığı bir terim. E, daha çok postkolonyal e, kentlerdeki e, insanların eee altyapı eksikliğinde sosyal networkler, sosyal işleyişler bulup e, çözümlediği e, sistemlere referans veriyor. Hani İstanbul örneğinde de yani tam olarak böyle modernleşme sürecinde e, genç diyeceğimiz bir şehrin ve sürekli değişen bir şehrin e, içerisinde yer alan bazı networkler bu toplayıcılar, atık toplayıcıları hem kendi pratiğimle ilişkilendiğim ya da e, işte çıkmacılarla e, ilişkilenen daha çok araştırma bazlı ilerleyen bir e, sanat pratiğim olduğunu söyleyebilirim. Belki tam da bu noktadan e, sosyal altyapı çalışmalarıyla ilgilendiğini söyledin. E, doktora çalışmalarında da hem sosyal altyapı ince, incelemelerine odaklanıyorsun hem de binalara ait hurdayı yeniden kullanıma sokan çıkmacıları inceliyorsun. E, sosyal altyapı kavramını biraz açıkladın ama belki biraz daha e, genişletebiliriz eğer yapabiliyorsak. Bir de bunun dışında bu çıkmacıları incelemek kente ve kentsel dönüşme dair bize neler anlatıyor yani? Evet yani aslında atıkla kurulan ilişki açısından atık hep bir eşeğin ardına konan görünmesi istenmeyen nesneler hani bundan değer çıkartan kişiler sokakta dolaşıp kağıtçılar dahil mesela çıkmacılar da bina bir atık haline dönüştüğü zaman bundan ne gibi parçaları geri dönüşme gönderebilirim ya da ne gibi parçalar yeniden e, yeniden kullanılabilir ikinci el piyasası nasıl oluşur gibi e, soruları içerisinde taşıyor. E, yani bir yöntem bir metodoloji var ortada yani bu bir örnek aslında yani bunları incelemek bu altyapılardan çıkarılacak bir sürü ders var yani öyle yanıt verebilirim. Çünkü bu, bu, bu buna bakış açısıyla belki... Yani kentleri nasıl tasarladığımız ya da nasıl yeni binalar yapılacağını düşünebiliriz. Yani öyle bir e, girdisi olabilir böyle bir araştırmanın. E, ayrıca görünmez onu birazcık daha incelemek ve birazcık e, empati kurmak, onlar gibi düşünmek ya da o e, yani çok net sınıfsal ayrımlar var. Yani yaşadığımız yani e, sokağa çıktığımız andan itibaren başlıyor. Anılarla bir diyalog içer içerisinde olmak da e, e, o ayrımı Yok etmese de gene de onların hayatına bir tanık olmak ve onları görünür kılmak adına önemli. Bir de bir birlikteliğe aslında vurgu var. Bir evet. yandan o çıkmacıların topladıklarının belki gece konularda yeniden kullanımı var. Evet. Öte yanda da yeniden inşa edilen işte sıfırdan yapılan binalar var. Evet. İşte kentsel dönüşüm projeleri var. Evet. Bu birliktelik biraz ilginç aslında. Evet ilginç. Yani ikisi birbirinin içine geçmiş. Bir taraftan da e, kendi kendine olan birliktelik işte şey e, müştereklik. Daha sonra ne bileyim buna baktığınız zaman aynı zamanda işte bir işbirliği yani memleketliler arasında hemşerilikle işleyen bazı durumlar oluyor. Ve bir şekilde ikinci konutların senin de dediğin gibi yani şu an gece konuda yapılmıyor belki ama daha çok bağ evleri, köydeki evlerin yenilenmesinde bu kapı pencere kullanılıyor. Evet. Senin çıkmacılar meselesine olan ilgin mimarlık eğitimi dolayısıyla mı başladın? Nasıl Böyle bir sektörün olduğunu nasıl farkına vardın? Ben orayı merak ediyorum e, ilk biraz. Ba i̇lk başta e, şöyle çıktı. Mark Nelson diye bir sanatçı var. E, o sırada, yani benim tanıştığım sırada e, İngiliz pavyonunu yapıyordu Venedik bir yerinde ve burada İstanbul'da yaptığı bir işin yeniden yapılması söz konusuydu e, Venedik'te. O yüzden buradan e, yaptığı ee, enstalasyon için çok büyük çaplı bir enstalasyon, bir binayı tamamen yeniden inşa ediyor. Burada topladığı e, nesnelerle kapı, pencere ve biz bu, bununla beraber kentin periferis, periferisinde arabayla dolaşmaya başladık ve genellikle onun kurguladığı şey Valdehanın bir kopyasını yapıyordu. Hı. O yüzden daha çok e, kullanılmış eski ikinci el malzemelere bakıyordu. Ve biz böyle bu şekilde birçok periferide hurdacıya uğradık ve çıkmacılara da uğradık. Tabi o zaman kentleşme o kadar sert değildi. Yani 2011'den bahsediyor. <gülüyor> ee, ve bu şekilde bunların bir sürü kapının, pencerenin böyle yığınlar halinde de bir şekilde yeniden kullanımı açık... Ve ucuz bir şekilde satılması ilgime çekti. Bir de estetik açıdan da çok şiirsel <gülüyor> yığınlar, daha çok tabii plastik bir taraftan da böyle inşaat sektöründe endüstriyelleşmeye de referans veren, işte Pimapen dediğimiz döneme de referans veren ve bir şekilde ben bu konuyu araştırmaya başladım. Ee, daha sonra tabii bunun boyutu e, yani araştırmayla yaptığım okumalar, işte ilişkisel e, durumlarla beraber e, bunun, yani bu meslek dalının e, değişimini dönüşümünü, kentleşmeyle e, dönüşümüne tanık oldum. Hani bir taraftan yıkımların daha da hızlanmasıyla e, daha çok malzeme ortaya çıkıyor ve birçok bir hurdacı, e, tablayla dolaşan hurdacı mesela bu işi yapmaya başlıyor Hı. bir anda. E, yıkımcılardan hurdacılara geçen bir değişim ve bir taraftan da e, yani tüketimle ilişkisi. Yani ben e, tasarım, e, aynı zamanda üniversitede de stüdyo e, derslerine giriyorum. E, stüdyo dersinde de böyle e, daha çok hep belirlenen problemler hep üstten bakılıp, e, üstten bakılan yani top down denilen e, şekilde yaklaşıyor. Halbuki mevcut duruma e, yaklaşımlar biraz problemli oluyor ve mevcut olanı değerlendirmenin daha e, önemli olduğunu düşündüğüm için bu şekilde e, bu konuya e, yöneldim. Ölçeği nedir peki? Yani ne kadar yaygın çıkmacılar? Ben de onu merak ediyorum. Ya yani bu sektörün çapı ne? Büyük şehirlerde mi var yalnız? Ee, Sadece İstanbul'da mı? Büyük şehirlerin hepsinde var. Yani ben bu yaz e, Kayseri ve e, Kayseri Ankara'da da e, ziyaret ettim enkazcı siteleri olarak geçiyor. Hmm. Genelde Kentin zamanla periferisine itilmiş yerler. E, yıkımdan aldıkları şeyleri orada satıyorlar. Ama şöyle bir boyutu da ortaya çıktı tabii bu araştırma içerisinde. E, bu malzemelerin çoğunu Gürcü, e, toptancılar, e, bu dükkanları tek tek gezip, 700 parçalık bir tırı doldurup Gürcistan'a satmaya başlamışlar. Bunu <gülüyor> da çok ilginç bir şekilde... Ee, gürcü bir arkadaşımla yani e, tasarımcı bir arkadaşımla böyle bir ilan görüyoruz internette. İstanbul'dan ikinci ikinciye kapı pencere. Ee, tabii benim için çevirdi çünkü alfabeleri baya e, yani başka kendine özgü bir alfabeleri var. Ve böyle bir, e, bir network kentin içinde üretilen bir atık diyeceğimiz bir nesnenin etkisinin başka bir yerdeki bir kentleşmeye etkisini de bir nesne üstünden okumak mümkün. Yani bir de tabi bu da ilgi çekici bir taraftan bunun ticaretini e, araştırmak. Evet, yani çıkma ithal ediyor olmamız. Evet. Tabi o da kendi ekonomik koşullarıyla ilişkili bir taraftan. Bir de onların kültürü tabi Sovyetler Birliği'nden sonra daha çok e, tamir hatta otomobil e, sektörü de öyle. Yani çıkma otomobil parçalarının da yoğun bir şekilde tüketildiği bir Durum söz konusu. Gürcistan'da da. Çok, iyi. Çok pratik bir soru var aklımda. Mesela bir inşaat yıkılırken, bir bina yıkılırken çıkmacılar gidip biz buranın çıkmasına talibiz mi diyorlar. O evet. süreç nasıl işliyor? Bir tür ödeme mi yapıyorlar? Evet, Onların bir hepsi tür... için toptan falan. Evet, bir tür bir ödeme yapıyorlar. Yani içeri gidip kullanabilecekleri parça başına Hı. bir fiyat veriyorlar. Ve o, o şekilde müteahhitle anlaşıyorlar aslında. Yani ev boşaldıktan sonra tamamen müteahhite geçiyor bu durum. Ve e, belli bir ...miktar ödüyorlar ee, ve e, onu daha sonra kendi bazen kendi dükkanlarında sergiliyorlar. Hani İstanbul'da daha çok böyle Dudullu'da gezerken görebileceğiniz e, dükkanlar ya da buradalıklar var diyeyim. E, ya da e, bir şekilde e, direkt yani zemin kata indirip oradan bir alıcısına veriyorlar. Hı. Ya köylüsüne ya da e, o ilişki ağları çok hızlı işliyor, onu takip etmek bayağı zor o zaman şimdi kısa bir şarkı arası verip sonra sohbetimize devam edelim. Ne dinleyeceğiz? Ee, hayvanlar Aleminden Ekvator Yalanları, Equatorial Lies isimli şarkıyı dinleyeceğiz. <gülüyor> Tekrar merhaba. Yararlı Sanat Ayşevi programının ikinci kısmındayız. Ee, programımızda sanatçı ve akademisyen Onur Ceritoğlu bizimle. Ee, Onur'la ilk kısımda böyle biraz çıkmacıları ve çıkmacıların kente dair e, neler anlattığını konuştuk. Ee, i̇kinci kısımda da böyle biraz daha yararlı sanat fikriyle ilişkisinden konuşacağız. Ee, Onur senin ilgilendiğin temalardan biri de aslında kullanımla ilgili bir bir, ...kullanımla birlikte dönüşen nesneler... E, ...bu nesneler işte mobilya da olabilir... ...başka formlarda da olabilir... E, ...kullanım ya da kullanıcı senin... ...üretimin için nerede duruyor... E, ...ve sanatın kullanılabilir olması hakkında... ...ne düşünüyorsun? E, yani mimarlık eğitim sırasında... ...ya da tasarım eğitimi... ...sırasında stüdyo... ...eğitiminden geçiyorsunuz... ...o stüdyo eğitiminde e, belli probleme göre... E, ...herkesin üretim yaptığı... ...birçok örneği beraber... Gördüğünüz, keşfettiniz bir durum söz konusu. O durumun bir yansımasını e, olduğunu düşünüyorum benim yaklaşımımda. Çünkü e, bazı durumlarda e, yani katılımcılarınla şekillenen mobilyalar, e, katılımcıların kullanımıyla yer değiştiren nesneler, e, müşterek kullanılabilecek e, nesneler üzerinde bazı işler. Ee, ürettim. Yani üretmeye de devam ediyorum. Ama daha çok böyle mobilya ölçeğinde ahşap e, malzemenin kullanıldığı daha kolay şekil verilen e, hem bir şekilde e, aidiyetle beraber yani katılımcılarla beraber şekillenen süreçlerde o nesnenin anlamlandırılması daha farklı oluyor. yani Daha kavramsal bir boyutta daha sahipleniyor e, katılımcılar. Ee, genelde böyle atölyelerle sonuçlanan bazı e, üretimler oldu. E, olmaya da devam ediyor hatta. E, çünkü bu süreçlerde e, dediğim gibi o... Çünkü stüdyoda genelde tartışarak bir konuya farklı açılardan nasıl yaklaşılacağını tartışarak ilerleniyor. Bir taraftan katılımcı süreçlerde bu daha zenginleşiyor. E, ve aynı bu e, nasıl desem aynı geçmişten gelen insanlar çok daha farklı geçmişten gelen insanlar çok daha farklı e, sonuçlarla ortaya çıkabiliyor ortaya. E, e, Öyle yani örnek vermem gerekirse bu evci projesi var mesela. Evci Hı -hı. projesi e, benim biriktirdiğim ahşap parçalarının yeniden bir araya gelmesiyle oluşan bir nesneydi. ve Bu nesne ev ev e, dolaştı ve onun üzerine bir sürü parça eklendi. Yani daha çok böyle bir sergiyi bir nasıl desem bir araç olarak kullanıp yani kullanıcılarla buluşturup ve onun onun dönüşümünü izlediğim bir proje oldu mesela. Nihai akibetin oldu o. Şeyde. Son geldiği durakta onu kullanan ikiz kardeşler onu satın aldılar benden. Oh. <gülüyor> e, çi bir çizim karşılığı. E, Tabi zamanla e, yani çok net belirlemediğim süreçler yani bundan sonra böyle olacak gibi. Böyle yaklaşık bir buçuk iki sene süren bir süreçti. Yani e, kullanıma dair ortak kullanılan bir nesne nasıl oluruna dair birçok bilgiyi böyle kendi kendine biriktiren bir proje oldu. <gülüyor> Bu açıklık hali de çok öğretici olsa gerek o kullanıma Dön değiştirmesine, dönüştürmesine açık olma hali. Evet yani tasarımsal bir dönüşümden çok daha çok kavramsal bir dönüşüm ya da işte yüzeylerine eklenen parçalar ya da işte stikerler ya da çizilen hmm. bir şey tabii yani e, e, bir de tabii bu süreci belgelemek adına da e, hem katılımcı gözlemi ya da e, mülakatlarla e, toplanan bir bilgi hmm. e, oldu ortaya çıktı. Ee, onun dışında tabii daha kamusal alanlara yapılan e, mobilyalar, çocuk mesela e, bir projede de e, bir atölye sonucunda e, ortaya çıkan bir tasarımın e, uygulamasını yaptığım bir çocuk e, parkı değil ama çocuk oyun alanı iç mekanda e, gibi bir proje yaptığım. E, Biraz önce atölyelerden bahsettin. Ee, biz de yakın dönemde gerçekleştirdiğim bir atölye üzerine bir şey sormak istiyoruz. Sana geçtiğimiz ay Manifold ve Salt işbirliğinde Salt Beyoğlu'nda senin yürütücülüğünde gerçekleştirilen bir atölyede katılımcılar Ikea tasarımış ev sandalyelerine tasarımsal müdahalelerde bulundular. Bu müdahaleler vesilesiyle ileri dönüşüm upcycle, yeniden kullanım reuse, geri dönüşüm recycle ve tamir repair kavramlarını aslında değerlendirmek için bir araya gelmiş oldunuz. Atölyenin çıktıları ve bu kavramların e, o atölye hı. pratiğindeki öneminden bahsedebilir misin bize? E, tabii ortada e, yani e, çok kullanılan bir tasarım nesnesi var. O tasarım nesnesi bir taraftan da e, böyle kültürü aktiviteleriyle de sembolleşmiş e, bir nesne. Yani e, birçok e, sanat ya da kültür mekanında kullanılan çok pratik katlanıp açıldığında hemen e, yeniden e, saklanan bir nesne. Bir de tabii yani Jeff Talks'a da isim verdiği için üstüne çok anlam taşıyan bir sandalye. Yani 12 katılımcıyla gerçekleşti. Yani Salt'taki sergilerden kalan bazı nesneler işte Salt'ın salt çalıştığı vinil baskısının baskı gelen atık kumaşlar e, gibi bir sürü nesneyi bir araya topladık ve e, katılımcılar da bunları bir şekilde değerlendirdiler. E, yani e, tabii vurgulanmak isteyen aslında e, bir anlam değişimiydi. Yani müdahale tamam yani şey oldu ama nasıl desem geri dönüşüm ya da yeniden kullanıma vurgulayan bir yaklaşım oldu ama aslında orada e, yapılan müdahale e, anlam yaratma e, ...bağlamında da gerçekleşti... ...çünkü 12 farklı... E, ...farklı yaklaşım ortaya çıktı... ...kimisi daha heykelsi... Daha, ...kimisi daha fonksiyonel... E, ...yaklaştı olaya... E, ...böyle yani... E, Belki tam da buradan... E, ...son soru olarak... E, ...yararlı sanat fikriyle... ...nasıl pratiğini ilişkilendirine dair... ...bir soru sorabiliriz sana... Ee, şey tabii yararlı sanat ofisinin e, belirlediği belli kriterler var. <gülüyor> Onları göz atarak e, başladım ama yani çoğu galiba <gülüyor> bilmiyorum tabii e, şey e, yani şöyle demek gerek yani tabii sanatın şu anki tanımı ve kapsadığı alan e, çok geniş e, ve e, tasarımla ilişkisi açısından e, ben önemli buluyorum. Yani tasarımla sanatın yaklaştığı alanlar ee, e, ...önemli. Tabi burada e, şeyin yararlı sanatın belirdiği kriterler arasında e, yani e, en önemlisi bence... E, ...işte kullanıcıların ya da izleyicilerin dönüşmesi ve öğretme e, dahil olması. E, bu işte sürdürülen atölyeler belki hı hı. buna örnek olabilir... Hı hı. Ee, aynı zamanda işte e, sürdürülebilir olması da ayrı bir. E... Özelliklerden bir tanesi galiba sekizinci mi bilmiyorum. Sekizinci. Ee, ya da yedinci olabilir. Ee, yani sürdürülebilirlik konusu hem malzemenin sürdürülebilirliği, hani yeniden kullanım, geri dönüşüm belki ama e, bence o sürdürülebilirlik düşünsel bir faaliyet de aynı zamanda. Yani e, sadece e, madde formuyla ilgili değil, aynı zamanda düşünsel ya da kavramsal boyutta da bir sürdürülebilirlikten bahsedebiliriz. Ee, bir de işte e, bu yani sanatla ilişkili olarak estetik kavramının yeniden tanımlanması e, önemli e, oluyor. Yani estetik dediğimiz şeyin aslında e, sosyal boyutu ve ilişkisel olan durumu e, ön plana çıkıyor. E, bu ilişkisellikle ilgili olarak e, yani e, işte katılımcılarla e, sürdürülen ya da çıkmacılar gibi... E, kendi kendine oluşan sosyal e, çözümler, ağlar ve buna bir örnek olabiliyor diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Onur. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ]ler. Bugün Onur Ciritoğlu'nu ağırladık Yerarlı Sanat Tarih programında. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.